Ve tabi büyük Müslüman düşünürler, saf ve güce İslam düşüncesine bir zaman için sahip çıkmaya, onu diri tutmaya çalışmışlarsa da, sonrakiler aynı duyarlılığı gösterememişler ve iki üç yüzyıl içinde zihinsel taklitçiliğin batağına saplanmışlar, kendileri için ve kendi durumlarının gerektirdiği doğrultuda düşünmeyi bırakarak, önceki kuşaklardan devraldıkları metinleri körü körüne tekrarlamakla yetinir olmuşlardır. Bu sonrakiler böyle devralmakla insan düşüncesinin zamanla mukayyet olduğunu ve dolayısıyla sonsuza kadar yenilenmesi gerektiğini gözden kaçırmışlardır. Ama vahyin değişmez gerçeklerinden gücünü alan İslam'ın doğuşu şartlarındaki başlangıç ivmesi öylesine büyüktü ki İslam ümmetini bir süre için kültürel zenginliğin doruklarına, tarihçilerin İslam'ın altın çağı dedikleri, Bir çağın bilim, edebiyat ve artistik başarılarının parlak burçlarına tırmandırmaya yetmişti. Ama ne yazık ki bu ilk devinme, varlığını aynı şiddette devam ettirmek için gerekli manevi yakıtı sonraki kuşaklarda bulamamış ve birkaç yüzyıl içinde sönüp gitmişti. Buna bağlı olarak İslam medeniyeti de gittikçe durgunlaşarak yaratıcı gücünü yitirmiş ve bir gölge medeniyet, bir ölü medeniyet haline gelmişti. Müslüman dünyanın bugünkü durumu hakkında yanılgılarım yoktu. Bu ülkelerde geçirdiğim dört yıl bana İslam'ın bağlılarının dünya görüşünde ve onun ahlaki ilkelerine karşı gösterdikleri sessiz riayetkarlıkta belli belirsiz yaşadığını ama bütün bu insanların inançlarını doğurgan eylemlere dönüştürme gücünden yoksun, uyur gezer ya da mefluç yani felçlik kitleler durumunda olduklarını göstermiştir. Fakat benim asıl ilgimi çeken husus, bugünkü Müslümanların İslami öğretiyi uygulamaktaki başarısızlıkları ya da uyuşuklukları değil, bizzat bu öğretinin içinde taşıdığı gizli gücün, dinamizmin kendisiydi. Doğuş döneminde, kısa bir süre içinde olsa, İslam şeriatının öğretiden uygulamaya büyük bir başarıyla aktarılabilmiş olduğunu bilmek bana yetiyordu. Bu durum, aynı başarıya bir gün yeniden ulaşılabileceği yolunda beslenen umutların bir güvencesiydi. Onu, uyuşukluk ve cehaletinin içine atan şey neydi diye soruyordum kendime. Orijinal düşünce, özündeki mesajın sesine kulak verenler için bütün açıklığıyla ortada dururken, bu insanları onu yaşamaktan alıkoyan neydi? Ve mümkündür ki, diye düşünüyordum, mesajın eyleme ve giderek hayata yön vermesi için, İlk Müslümanlardan daha çetin bir mücadele bekliyordu biz sonrakileri. Bizimkinden daha basit bir çevrede yaşadı onlar ve dolayısıyla çözümü daha kolay problemler ve güçlükler de onların önüne çıkan. Bizim yaşadığımız dünya, manevi planda ve buna bağlı olarak toplumsal ve ekonomik planda neyin eğri, neyin doğru olduğu belli olmayan ve böyle olduğu için de sürgit yalpalayan bir dünyaydı. İnsanın tek başına kurtulabileceğine ve hatta böyle bireysel bir kurtuluş ihtiyacı içinde olabileceğine inanmıyordum. Kurtulması ya da kurtarılması gereken modern toplumdu. İnsanlık, ideolojik bir temele dayalı, yeni bir toplumsal sözleşmeyi her zamankinden daha çok ve gittikçe artan bir kesinlikle bizim çağımızda ihtiyaç duymaktaydı. Bize salt ilerleme adına, başını alıp giden maddi ilerlemenin boşluğunu, kofluğunu gösterecek ve bu arada insanlığa muhtaç olduğu hayat soluğunu bahşedecek bir dine, bir inanca duyulan ihtiyaçtı bu. Bize ruhsal ve fiziksel yönelişlerimiz arasında gerekli dengenin nasıl kurulabileceğini öğreten ve bu suretle bizi baş aşağı dalıp gittiğimiz felaketten kurtaracak bir dine duyulan ihtiyaç. Hayatımın o döneminde İslam probleminin, Problem diyorum çünkü o günler gerçekten bir problemdi benim için, zihnimi başka, hiçbir şeye yer bırakmamacasına işgal ettiğini söylemek yanlış olmaz. İslam'a duyduğum ilgi şimdi artık biraz çekici de olsa, garip ve yabancı bir kültür ve ideolojiye karşı duyulan entelektüel bir meraktan öteye geçmeyen, o ilk evrelerini çoktan geride bırakmış ve ateşli bir hakikat arayışına dönüşmüştür. Son iki yıllık gezinin maceralarla dolu anıları bile bu arayışın yanında gölgede kalıyordu. Hatta o kadar ki, Frankfurter Zeitung editörünün beni yazmaya teşvikle görevlendirdiği yeni kitap üzerinde yoğunlaşmam bile bu yüzden bir türlü mümkün olmuyordu. Doktor Simon, benim kitabı görünür biçimde safsaklamamı önceleri hoşgörüyle karşıladı. Çünkü ne de olsa uzun bir geziden yeni dönmüştüm ve bir süre tatili hak etmiştim. Üstelik şu birkaç günlük evliliğim de yazma işine bir süre olsun ertelemem için yeterli bir nedendi zaten. Ama bu tatil ya da deyim yerindeyse balayı, Doktor Zimon'un makul karşılayacağı süreyi aşmaya yüz tutunca Doktor Zimon artık yeryüzüne dönmem gerektiği konusunda beni uyarmakta gecikmedi. Şimdi geriye dönüp baktığımda Doktor Zimon'un aslında çok anlayışlı biri olduğunu görebiliyorum. Ama o günler bana hiç de öyle görünmüyordu. Kitabın ilerleyip ilerlemediği konusunda her fırsatta yönelttiği sık boğaz edici sorgulamalar amaçladığı şeyin tam tersi bir etki bırakıyordu bende. Kendimi kıskıvrak bağlanmış hissediyordum. Bizzat bu kitap fikri artık yılgınlık vermeye başlamıştı bana. O güne kadar keşfetmiş bulunduğum şeylerin ifade edilmesinden çok, halen keşfetmek üzere olduğum ya da Keşfetmek zorunda olduğum şeyler ilgilendiriyordu beni. Doktor Zimon sonunda kanaatini öfkeyle açıklamak zorunda kaldı. Bu kitabı hiçbir zaman yazamayacaksın sanıyorum. Kitap fobisine yakalanmışsın sen. Bir çeşit öfkeye kapılarak, daha ciddi bir hastalığa yakalanmış olmayayım sakın. Olursa yazma fobisine yakalanmışımdır belki de. Belki de ama eğer böyle bir hastalığa tutulmuşsan diye sertçe karşılık verdi. Frankfurter Zeitung'un da artık sana göre bir yer olmadığını anlamış olman gerekir. Bir söz, bir karşılık daha derken tartışma kavgaya dönüştü ve aynı gün Frankfurter Zeitung'dan istifa ettim. Bir hafta sonra da Elsa ile Berlin'e gittik. Şüphesiz gazeteciliği bırakmak niyetinde değildim. Çünkü sağladığı rahat geçim ve yazmanın verdiği zevk bir yana... İslam dünyasına dönmemi sağlayacak biricik vasıta da oydu. Öte yandan, ne pahasına olursa olsun, İslam dünyasına dönmek istiyordum. Dört yıllık bir gazeteciliğin sağladığı ün sayesinde, basın dünyasıyla yeni bağlantılar kurmam zor olmayacaktı. Nitekim Frankfurt'tan ayrılır ayrılmaz, hemen üç ayrı gazeteyle, Zürich'in her Zeitung, Amsterdam'ın Telegraf ve Köln'ün Kölnische Zeitung gazeteleriyle oldukça tatminkar birer anlaşma yapmakta da güçlük çekmedim. Orta Doğu hakkında yazdığım yazılar bundan böyle, Frankfurter Zeitung kadar büyük olmasalardı, Avrupa'nın en önemli gazetelerinden olan bu üç gazetede birden yayınlanacaktı. Elsa ile birlikte bir süre için Berlin'e yerleştik. Jeopolitik Akademisi'nde başladığım seri konferansları bitirmek ve İslami araştırmalarıma devam etmek istiyordum. Eski edebiyat arkadaşlarım beni yeniden görünce şüphesiz sevindiler. Fakat Orta Doğu'ya giderken onları bıraktığım noktadan başlayıp eski ilişkilere yeniden dönmek kolay değildi. Yabancılaşmıştık birbirimize. Artık o eski ortak entelektüel dili kullanmıyorduk. Hiçbirinden özellikle İslam'a duyduğum ilgiye karşı anlayışa benzer bir tutum bekleyemezdim. Onlara entelektüel ve toplumsal bir öğreti olarak İslam'ın öteki ideolojilerle pekala karşılaştırılabileceğini anlatmaya çalıştığım zaman, şaşkınlıkla başlarını sallamaktan başka bir tepki göstermiyorlardı. Zaman zaman şu ya da bu konuda İslam'ın ilke ve önerilerini makul gördükleri oluyordu. Ama hemen arkasından eski dinlerin geçmişte kaldığını, çağımızınsa daha yeni, daha hümanist bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu eklemeden edemiyorlardı. Yerleşik dinlerin gerekliliğini ilk ağızda inkar etmeyenler bile, İslam'ın daha çok dünyevi meselelerle ilgilenen ve insanın dinden beklediği, mistik içerikten yoksun bir din olduğu yolundaki yaygın batılı fikri sabitin etkisinden kendilerini kurtaramıyorlardı.